Türkçe Peri Masalları Umut Işını Evvel zaman içinde Ice Cup adında güzel ve küçük bir adada, Hope adında ufak bir kız yaşarmış. Hope kibar, neşeli ve hayat doluymuş. Ice Cup'taki hayatından çok memnunmuş ve tüm gün köpeği Zorki ile oyun oynarmış. Geceleri annesi Linda, ona her sabah yeryüzünü aydınlatan güneşin altın meleklerinin heyecanlı hikayelerini anlatırmış. ''Her sabah yeryüzüne inerek burayı aydınlatırlar. Bazıları döner ama bazıları da arkadaşlarımız Cici ile burada kalarak dünyayı ısıtır. Bu da bize sıcaklık, güç, enerji ve besin kaynağı olur ve böylece senin gibi ufak çocuklar gün boyunca oyun oynayabilirler.'' <Gülüyor> Arkadaşlarımız Cici mi? Evet, Cici sera gazının kısaltmasıdır. Bu gazlar metan, karbondioksit ve azotoksit olur. Eğer bu gazlar olmasaydı, dünyamız soğuk bir yer olur ve dünyada yaşam sona ererdi. Dostlarımız Cici'ye çok şey borçluyuz. Arkadaşlarımız Cici'yi çok seviyorum. Bu çok güzel tatlım. Hadi, artık uyu. Ama anne, ya güneşin altın meleklerinin hepsi arkadaşlarımız Gigi ile dünyada kalırsa? O zaman ne olur? Yani o zaman da küresel ısınma adında dev canavar uykusundan uyanır ve bu bizim asla istemediğimiz bir şey. Küresel ısınma adında dev canavar mı? Artık bu kadar soru yeter tatlım. Şimdi gözlerini kapat ve uyu lütfen. Tamam, iyi geceler anne. İyi geceler tatlım. Hob, ertesi sabah köy başkanının annesiyle olan konuşmasını duyarak uyanır. Evet Linda, kehanet gerçek oluyor. Bence başladı bile. Ne dediğini anlayamadım. Adamızın kuzeyindeki buzullar erimeye başladı. Ve sıcaklık... Aa, şu sıcaklık yok mu? Sıcaklık durumu kötüleştiriyor. Küresel ısınma uyanmaya başladı. Hop bu konuşmayı duyar ve hemen yanlarına gider. Neler oluyor? Küresel ısınma adında dev canavar uyanıyor. Küresel ısınma mı? Her neyse, artık git ve dişlerini fırçala. Kahvaltı hazır. Hop somurtarak arkasını döner ve gider. Hop yürürken annesinin Bay Ramsey'e bir şeyler fısıldadığını duyar. Lütfen çocukları korkutmayalım. Başkanlar toplantısı ne zaman olacakmış? Bu gece benim evimde. Tamam, mutlaka orada olacağım. Hop, her şeyi duydu. Ve dişini fırçalarken zihninde bir canavar hayal etmeye başladı. Canavarın ateş saçan gözleri vardı ve bunlarla buzu eritiyordu. Hayır! Hop! Linda gelince Hop çok şaşırdı. Musluktan su akmaya devam ediyordu. Her şey yolunda mı? Ve bunca değerli suyu neden boşa harcıyorsun? Linda musluğu kapattı ve korkmuş gibi duran Hop'a döndü. Tatlım ne oldu sana? Anne lütfen bana ne olduğunu anlat. O gerçek bir canavar mı? Linda artık bu gerçeği kızından saklayamayacağını fark etti. Hop bence artık sana küresel ısınmayı anlatmanın zamanı geldi. Linda hopu yatağa götürdü ve ikisi yatakta otururken annesi ona her şeyi anlattı. Güneşin altın meleklerinin her sabah yeryüzüne gelip dünyayı aydınlatıp ısıttığını biliyorsun. Ve bazıları arkadaşlarımız Cici ile kalarak bize yardımcı oluyor. Evet ve meleklerin hepsi burada kalırsa küresel ısınma adında dev canavar uyanır. Evet işte bu çok doğru. Bu canavarın adı küresel ısınma ve çok uzun zamandır uykudaydı. Ama görünüşe göre bu canavar artık uyanmış. Ne? Ama nasıl? Buradan çok uzakta Londra, New York, Şangay ve Mumbai gibi şehirlerde insanlar çok farklı hayatlar yaşıyorlar. Onlar doğayı bizim gibi korumuyorlar. Onlar ne yapıyor anne? Onlar endüstriyel bir dünyada yaşıyorlar. Onların dünyasında fabrikalar ve makineler, yemek, giysi, araç ve hayatlarını kolaylaştıran pek çok başka şey için gece gündüz çalışılıyor tatlım. Bu iyi bir şey değil mi anne? Ağaçları kesene kadar iyi bir şeydi evet. Sonra bunca fabrika ve makina tonlarca zararlı gaz üretip havayı kirletmeye başladı. Ya sonra? Ve sonra çok miktarda metan, karbondioksit ve azot gazı üretmeye başladılar. Arkadaşlarımız Gigi. Hayatım, senin de bildiğin gibi bu dünyada her şeyin fazlası ne yazık ki zarardır. Ne demek istiyorsun? Arkadaşlarımız Gigi, güneşin sıcaklığını hapsetmek için dünya çevresinde bir kalkan oluşturur. Buna sera gazı etkisi denir. Ancak arkadaşlarımız cici artarsa bu kalkan kalınlaşır ve oluşan bu kalkanın kalınlığı arttıkça güneşin altın melekleri dünya içinde daha çok hapsolur. Güneşin altın melekleri dünya içinde hapsolunca da sıcaklık artar ve sıcak bir dünya küresel ısınmayı tetikleyebilir. Küresel ısınma canavarı. Bu canavar sıcaklığıyla buzulları eritmeye başlar. Deniz seviyesi de yükselir ve bu sel felaketlerini, sıcak hava dalgalarını, kuraklık ve fırtınaları tetikler. Sonunda da pek çok canlı türü yok olup gider. Anne, bu hiç iyi değil. İnsanlar bu canavarı bilmiyorlar mı? İnsanlığın içinde olduğu bilgisizlik seni şaşkına çeviriyor. Bazı insanlar küresel ısınmanın bizden güçlü olabileceğine hiç ihtimal vermiyor. Bu çok üzücü bir şey. Evet öyle kızım. Ne yazık ki öyle. Ancak endişe etme. Annen her şeyi halledecek. Şimdi git ve kahvaltını yap. Aynı günün akşamında Linda, Bay Ramsey ve Ice diğer başkanlarıyla buluştu. Bunların arasında Missas Sherry ve Saint Wormwood da vardı. Bence havada biriken fazla karbondioksiti tüketmesi için dünyaya daha fazla ağaç dikmeliyiz. Aa, biz buraya ağaç diktikçe şehirdekiler oradaki ağaçları kesecek. Ağaçların kesilmesi küresel ısınmanın başlamasının en önemli sebebi. Havada ağaçların tükettiğinden daha fazla karbondioksit var. Keşke şehirdeki insanlar biraz sorumluluk alsa. Şu an birilerini suçlamanın hiçbir faydası yok. Yenim Augustus bana adamızın batmaya başladığını söyledi. Buzullar eridikçe deniz seviyesi de yükseliyormuş. Bize çözüm lazım Linda. Senin çözümün var mı? Bu noktada aklıma sadece tek bir çözüm geliyor. Ve o da hayat ağacı. Tam o sırada herkes küçük dilini yuttu. Sen ciddi değilsin değil mi? Bence şu an için boyumuzu aşan işlere karışmayalım. Ama, ama bu elimizdeki tek seçenek. Linda, biliyorum çok iyi niyetlisin ama bu dünyada daha önce hayat ağacına ulaşan hiç olmamış. Buraya giden yolda fırtına, çalkantılı dalgalar, kasırgalar ve hortumlar var. Bunları bir şekilde atlatmış olsak bile sonrasında vuracak olan soğuk hava dünya üstündeki tüm hayat formlarını yok eder. Ama elimizde sadece bu seçenek var. Ice Cap Batur ve küresel ısınma dünyayı ele geçirmek üzere. Ben olmayacak duaya amin diyeceğime burada kalıp dünya yok olana kadar yaşamak isterim. Ben de aynı fikirdeyim. Özür dilerim Linda ama onlara katılıyorum. Pekala, o zaman siz burada bekleyip küresel ısınmanın bizi bitirmesini izleyin ama ben çocuğumun ve gelecek nesillerin mutlu bir hayattan mahrum kalmasına asla izin vermeyeceğim. Ben hayat ağacına gidiyorum. Linda, hayır! Aptallık etme! Linda kararını vermişti. Ayağa kalktı, ilk adımı attığında dengesini kaybetti, sendeledi ve birden yere düştü. Ha, ah. Başkanlar hemen ona doğru koştu. İyi misin Linda? Tüm bu konuşmalar devam ederken dışarıdan onları dinleyen Hop, Linda'nın çığlığını duyunca hemen içeri girdi ve annesine doğru koştu. Anne! Hop senin burada ne işin var tatlım? Anne sen iyi misin? Şey sanırım ayağımı incittim. Çünkü ayağım çok acıyor. Linda koltuğa oturtuldu. Saint Formut bir şişe iyileştirme iksiri çıkardı ve Linda'ya bir kaşık verdi. Bu iksir senin acını dindirecek ve ayağının daha hızlı iyileşmesini sağlayacak. Fakat birkaç haftadan önce ayağının üstüne basma. Hayat ağacına gitmeyi asla düşünme bile. Ama biri gitmeli yoksa hepimiz, hepimiz mahvoluruz. Anne ben giderim. Odadaki herkes şoke oldu. Hop, Hayat Ağacı Adası'na varmayı başaracak mı? Dünyayı küresel ısınma canavarının pençelerinden kurtarabilecek mi? İnsanlar küresel ısınmaya müdahale etmek için geç mi kalacak? Tüm bu soruların cevabı Ray of Hope'un bir sonraki bölümünde.